Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, fotoğraf tarihçiniz ben Gülderen Bölük. Bir foto programında daha birlikteyiz. Bizi FotoMuze Türkiye adlı Instagram ve Twitter hesabından takip edebilirsiniz. Önerilerinizi bekliyoruz, paylaşımlarınızı ve sorularınızı bekliyoruz. Bugün yine stüdyomuzda değerli konuğumuz var. Yine Şükrü Oral bizlerle. Yarım kalmıştı önceki programımızda evet. konuşmamız Evet. konuşulacak da çok şey vardı. Tekrar hoş geldiniz. Hoş Harikasınız. Sizin, teşekkürler. Sağ olun. Ee, tabii e, konservasyon ve restorasyon neydi? E, dünyadaki durumu konuşmadık ama bizdeki duruma biraz değinmiştik. E, arzularımızı dile getirmiştik. E, ve fotoğraf... Konservasyonu ile ilgili bazı şeylerden bahsetmiştik. Devam edelim. Mesela elimizde bir fotoğraf var. Yani ben hep fotoğrafa getiriyorum tabii konuyu. Ee, ya da şöyle de diyebiliriz. Bozulmuş bir malzeme var. Ama buna herhangi bir şey yapmak istemiyoruz. Ee, fakat şu an kor korumaya aldık. Ee, yine de bozulma devam eder mi? Ya da bu malzemeden malzemeye değişen bir şey mi? Şöyle, gene aynı şeyi söyleyeceğim. Tespit çok önemli. Örnek veriyorum. pH dediğimiz çok önemli bir etmen var. Hı. Kağıdın asiditesi. Ee, ortam koşullarını ayarlamış olmanıza rağmen, doğru düzgün kutulara ve saklama kaplarına, zarflara vesaire koymuş olmanıza rağmen, eğer ki kendi içinde pH'ını dengelemediğiniz zaman, ki bu da e, fotoğraftan fotoğrafı da değişiyor bu arada. Ya Örnek veriyorum, biz sinotypeta. E, pH'in daha asidik olması gerekiyor. Hmm. E, sebebi şu, çünkü içeriğinde biliyorsunuz siyanür vesaire yani ağırlıkta olan etmenler ve bunlar asidik malzemeler. Siz ben bunu alkalileştireyim dediğiniz zaman görüntüyü kaybedersiniz. Oh. Elinizde bir anda maviden beyaza dönen bambaşka bir görüntü kalır. Aslında tırnak içinde doğru bir uygulamaymış gibi görünen, Asit giderme bir anda dünyanın en zararlı uygulamalarından biri haline gelebiliyor. Evet. Aynı şekilde bu blueprintler dediğimiz mavi eski eskilerden belki görmüşsünüzdür. mimari Evet Değil Aynen de. öyle. <gülüyor> Onlar da aynı şekilde asidik ortamlarda, karanlık ortamlarda, soğuk, daha doğrusu kağıt için, fotoğraf için önerilen bütün koşulların tam tersi ortamlarda saklanması gereken malzemeler. Evet. Ee, o yüzden de e, bu, bu tespit çok önemli. Siz peynirin dengelemediğiniz zaman bozulma devam eder. Asidik içer, asidikleşme devam edecektir. Ee, eğer etrafındaki alkali bazlı etmenlerle etkileşme girip peynir artmıyorsa e, bozulma sürecektir. Mutlak surette. Buna dikkat etmek lazım. Yani sadece yani koruma altına almak demek. Mevcut koşulları koruyor mu korumuyor mu ona bakmak demek. Hı hı. Korumayacağını kanaat getiriyorsak. E, ...gerekli müdahaleleri yapmak lazım... ...bu tabii sizin sormak istediğiniz şey şu aslında... ...bir anlamda da... ...rütuş, yırtık onarımı vesaire... ...bunlar devam eder. ...mesela yırtıktan örnekim, ...yırtık devam edem... E, ...sürekli elenen bir malzeme ise eder... Hı hı. Ama ...ya da ki, kurt yenikleri varsa... ...ve kurtlu mi? ortamda kalıyorsa... kalıyorsa devam, ...ya da siz o kurdu oradan uzaklaştırmıyorsanız... ...devam eder... ...asıl e, şuradan geldi bu soru aklıma... Eğer iyi banyo yapılmamışsa bir fotoğraf, biz bunu ışık görmeyecek, ışık görünce çünkü daha çabuk bozuluyor fotoğraflar biliyoruz. Işık görmeyen bir yerde sakladığımızda gene de bozulma devam ediyor mu? Bunu biraz merak ediyorum. Çünkü çok ışığa tutmamaya çalışıyoruz koleksiyonumuzu. Çünkü bu ışıklar bile yani bu ışıklar evet. derken yapay ışıklar bile zarar verebiliyor değil gün ışığı Dolayısıyla hani bunu merak ediyorum doğrusu Işığa çıkartmazsak mesela o şey devam eder mi? E şöyle edebilir Çünkü yüzeyinde solmaya fading dediğimiz <gülüyor> zamanın içinde solmaya neden olan etmen eğer ki yüzeyden henüz uzak, yanlış banyo sonucunda yüzeyden uzaklaştırılmamış artıklar ve tuzlarsa... ...bunların bir kere yıkanması gerekiyor. Hı hı. Yıkamadığınız takdirde bu devam edecektir. Ha yıkanmaya muhtaç değildir. Yani öyle bir ihtiyacı yoktur. O şekilde gayet düzgün. Zaten koşulları az önce sizin çizdiğiniz çerçevede. ışığa dikkat ederek, ortama dikkat ederek e, gayet uzun bir ömre sahip olabilir. Ama tekrar aynı şeyi söylüyorum. Mutlak surette bakmak lazım. Fading devam ediyor mu? Hı hı. Edecek mi? Tabii bunun içinde bir uzman Bakmak her zaman yani. önemli. Özellikle kurumların bunları tek başına bilmeleri mümkün değil. Evet. Ee, bu bir dediğiniz gibi bilim ve bu konuda kurumların da destek alması hoş olur. Aynen. Tabii fotoğraf tarihi dediğimizde işin içine sadece fotoğraf girmiyor. Yine ee, kağıt konusuna geldik efemeralar var. Afişler, zarflar, ilanlar, faturalar. Onların restora, restorasyonu sizce şeye göre daha mı zor, daha mı kolay böyle bir ayrım yapabilir misiniz A fotoğrafları? Açıkçası vereyim? zor yani hangi meslektaşımıza sorsak, duvar resmi çalışan birine sorsak en zor odur der. Taşa <gülüyor> sorsak o da der. Yani bu aramızda böyle esprili <gülüyor> bir atışmadır. Herkes kendisinin daha zor olduğunu düşünür. Ee, ben Ama siz ikisini, ikisini de yaptınız. Kağıt için. ve fotoğraftı benim esas konum. Kağıttan <gülüyor> fotoğrafa geçtim diyelim daha doğrusu. <gülüyor> Fakat kağıt mı fotoğraf mı dersiniz? tabii ki de fotoğrafın e, çünkü kağıt Fotoğraf aynı zamanda kağıdı da içerdiği için uzak ara yani Hı, doğru. uzak ara e, daha kapsamlı daha komplike bir yapı daha zor bir yapı Hı. işin için inorganikler giriyor mesela kağıtta boyalar var e, fotoğrafta da var sonradan rütuş gibi değil evet. mi yani fotoğrafçı rütuşları evet. var bu su bazlı olanları var daha kalıcı yağlı boya ile bile rütuş yapılmış fotoğraf gördüm hani denemişler kendince bir şey yani bir şeyden çıkmış adam demiş ki ya biraz da böyle de. belki de o boya vardı hem yani de seyreltip onu kullandı. Hı hı. E, doğal olarak da fotoğraf tabii ki de çok daha zor. Evet. Umarım kızmazlar. <gülüyor> e, şimdi restorasyon dediğimizde işin içine rötuş da giriyor. Bahsettik. Yani bu konuda neler söyleyeceksiniz? Çünkü nasıl yapıldı? Nelere dikkat edildiğini bilmek istiyorum. E, ilk fotoğraf ortaya çıktıktan sonra bile e, fotoğrafa çok müdahale edildi. E, yani rötuş hep vardı. Hala da var. Hep var. Şimdi e, şeyde bilgisayarda yapıyoruz ama hep vardı. Dolayısıyla e, bu kimyasal katmanlara fotoğrafın taşıyıcı katmanı kimyasal katman bir de böyle dışarıdan fotoğrafçının müdahaleleri de var. Kesinlikle. E, bir de ee, yani siz de sonra bunlara rotuş yaptığınızda Yani nasıl bir işlem Bir kere oradan nasıl e, Neye göre seçiyorsunuz Çünkü şunun için soruyorum Önceden de konuşmuştuk ee, Şükrü Bey Eski e, şeyler, katalogları Fotoğrafa dair katalogları Eşya kataloglarını da topluyor Ve orada eski fotoğrafçıların Neler e, topladığını Hangi boyaları kullandığının da izini sürüyor ee, bu hikayeden yola gidiş şey, yola çıkarak sordum. Ee, çok teşekkürler. Neden topluyorum? Aslında koleksiyoner yönüm yok. Ee, tek amacım şu: e, neyle muhatap olduğumuzu bilmek istiyorum. Yani karşımızda duran malzemeyi zamanda üreten sanatçı. Bence içinizde var. ...koleksiyonculuk Evet, <gülüyor> yani ben o ışığı gördüm. Teşekkürler. Ee, yani neyle muhatap olduğumuzu görmek için... E, ...uzun süredir takip ettiğim bir şey bu. Hangi küvetleri kullandıklarından... ...hangi solüsyonları kullandıklarına kadar. Ellerinde bununla ilgili mesela çeşitli... ...tuzlar da var. Üzerinde bilmem ne fotoğrafçılık tarafından üretilmiştir. Selanik Bom Marşesi'nin ürettiği neresi... ...birçok malzeme edinmeye çalışıyorum... Ee, bunlar bana uygulama yaparken kolaylıklar sağlıyor ee, şöyle ki karşımda duran malzemenin artık yani döneminden paspartusundan ve tabii ki de gerekten izleri de yapıyorum muhakkak bir sağlaması var ama artık işte şöyle bir rahatlık da olur. ha burada e, çok rahatım ki burada sulu boya var bunu rahatlıkla Hı -hı. söyleyebiliyorum o yüzden de e, suyla müdahale etmemeye çalışıyorum mesela bir meslektaşım e, yanlışlıkla suyla müdahale ederken küçük bir ...ıslak pamuk çubukla silmeye kalkıyor ve yüzeye alıyor. Of. E aldığı şey de adamın kulağı. Şimdi kulak zaten yeterince şeffaf adam kulağı belir daha belirgin yapmak için rütuşlamış. Ki bütün hatları ortaya çıkmış kulağın. E, burnu aynı şekilde ortaya çıkmış bunlar. E, bu arkadaşımız onu yaparken silmiş. <gülüyor> bu temel neden işte sulu boya bilgisinin olmamasından kaynaklı. Ee, küçük bir yerde deniyor olabilirsiniz ama küçük bir yer bazen bir kulak olduğu zaman burada bu denemeler mutlaka yapılır. Ama fotoğrafın genel bütünlüğünü bozmayacak bir yerde bir deneme yapılır. Tabloda da öyledir. Mesela boya testi, testleri vardır. Bunlar tabloyla çok uzaktan alakası olan en kenar yerlerden alınır boya parçacı ve orada test yapılır. Hmm. Ki yüzeye bir zarar gelmesin. Esas malzemeye bir zarar gelmesin. Eserle bir... Çünkü esere bir zarar gelmemesi. En önemli şeyimiz bu. Ne i̇lk yapıyorsanız yapın ilk gibi. bu yani önce hı. olduğu gibi korumak bundan daha kötü olmamalı <gülüyor> en önemli şey bu. <gülüyor> Düzeltmek için getirilen Yirin... bir şey tabii ki. A, aynen öyle ilk, ilk, yani ilk konservatörün dikkat etmesi gereken bir yani bizim en az dikkat ettiğimiz şey bu bundan daha kötü olmamalı hı hı. ondan sonra zaten daha güzel olacaktır onu hiç akıldan çıkartmadığınız zaman örnek yanında çay içmezsiniz. Hı hı. Dökülür çünkü dünyanın en dikkatli insanı olsanız da dökülür ee, çok kenarda kıyıda bir yerde bir deneme yapacaksınız denersiniz çünkü hatalı bir uygulama olabilir o sırada bilemezsiniz bunları her zaman <gülüyor> Tabii bu zaman içinde tecrübeyle ve bilgiyle bu denemeler daha da aza iniyor ee, o açıdan e, rutuşa gelince biz bu, o yüzden topluyorum malzemeleri yapılır mı rutuş burada da şu değil açıkçası bu çok tartışılan bir konu yapılır mı ne kadar yapılır şöyle mi yapılır yani ben genelde şunu sorarım. Mesela Atatürk'ün çok bilindik bir fotoğrafı var. Aynı poz, aynı fotoğrafçı tarafından 20 tane basılmış. 20'si de imzalanarak milletvekillerine verilmiş. Böyle bir fotoğrafı var hakikaten. Çankaya var, Köşkü'nde. Yani. Şimdi bilinen 20 örneği olan bir stüdyo fotoğrafı. Atatürk'ün bir tanesi bize geldi. Burnu yok. Hı hı. Şimdi burnunu nasıl yapacağız? Şimdi bunu kimse öyle bakmak istemez yani. yani Mustafa Kemal Atatürk'ün değerinden ötürü dedik ya Babanız da olsa bakmak istemezsiniz. Başka biri de olsa bakmak Tabii. Bir kere komik duruyor. İkincisi zaten zarar görmüş bir imaj var. Ben bunun rütuşlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü nasıl olduğunu biliyoruz. Bunun evet. şeklini biliyoruz. Örneği de var fotoğrafın. O yüzden rütüşlenmesi kaçınılmazdır diye düşünüyorum. Mutlak surette yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Hem esere olan saygıdan. İkincisi de şu... Biz zaten bize geldiği zaman şunu soruyoruz. Biz bunu niye koruyoruz? Amaç ne? Bir Eski bir kağıt parçası mı? Eski <gülüyor> bir fotoğraf mı? Kamyonla var. Yani istemediğiniz kadar var bunlardan. Ama bütün o bir kamyonluk fotoğraftan bunu ayırt eden şey Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı olması. Örnek veriyorum. <gülüyor> ya da e, Robertson'u konuşmuştuk. İnanılmaz etkilendiğim bir fotoğraftır. 1840'ların sonu. Kastam da bir dönerci fotoğraf. Benim için inanılmaz bir şey bu. Burada işte dönercinin kolduğunun kenarı olmayabilir. Ben bunu çok rütuş yapılması gerektiğini çünkü bilmiyoruz. Evet. Yani gözü rahatsız etmeyecek şekilde ufak kirletmeler yapıyoruz ortada. Geri alınabilir kirletmeler. Hani baktığınız kirletme zaman kirletme mi diyorsunuz? E, evet. Ha. Ufak kirletmeler yapıyoruz. Hı hı. Yani böyle gözü rahat bak baktığınız zaman göz orada beyaz bir leke görmüyorsunuz da aşırmış, gitmiş, beyazlık görmüyorsunuz da yüzeyle hem zeminle böyle uyumlu noktacıklar görüyorsunuz ama hiç rahatsız etmiyor. Evet. Bunu yapıyoruz ki hem geri alınabilir hem de orada bir müdahale olduğunu insanlar görsün. Orijinin de oranın olmadığını görsünler diye bunu yapıyoruz. Fotoğrafın orijinali varsa Örnek ben orayı tamamlarım. Evet. Yani tamam kendimi yani. Hani onu yaparım çünkü biz büyük oranda bunları dönemin sosyal yaşamına dair önemli estetik belgeler bunlar ve bunlar e, kolu olmayan bir dönercinin o dönem ifade etme gücü çok zayıf. Hı hı. Bir yerde sergilendiği zaman zaten o güce vuruluyor insanlar. O fotoğrafın vurucu bir gücü var. Evet. O yüzden çok önemli, İ inanılmaz önemli yani o, o döneme der, bildiğimiz tek şey bunlar aslında. Evet. Aslında bu konuya biraz daha değinelim. Şimdi rötuş dedik. Gerçekten de işin içine etik giriyor. Ben de kendi koleksiyonumdaki fotoğrafları tararken kendimi alamıyorum. Photoshop'ta işte kurt yenikleri varsa ve işte şeyler varsa biraz düzeltiyorum. Biraz renklerini canlandırabiliyorum. Kendimi alamıyorum ama tabii orijinaline bir şey yaptığım yok. Özellikle makalelerimde kullanırken ya da kitabımda kullanırken... Baskıdaki kayıpları da göz önüne alarak bunları yapıyorum. Ama bir e, sergi e, açtığımda bunu orijinal haliyle e, görmek ve kullanmak isterim. Şimdi şu an tabii düşünüyorum gerçekten böyle bir e, fotoğrafa müdahale etmeli mi? Ne kadar etik e, gerçekten bu sorularda e, dikkatlice sorulmalı ve yapılmalı. Ama bir şey söylemiştiniz, o dikkatimi çekti. Yapılan rötuşlar geri alınabiliyor mu dediniz? E şöyle, zaten konservasyonun en temel unsurlarından bir tanesi, daha temel yasalarından bir tanesi, anayasası dediğimiz bir yasası varsa, bunun temel yasalarından bir tanesi, belki de ilki, bütün müdahalelerin geri alınabilir olması gerekiyor. ...boya yapıyor olabilirsiniz, yırtık sağlamlaştırıyor olabilirsiniz... ...ek yapıyor olabilirsiniz, temiz ...yani ne yapıyorsanız yapın... ...yaptığınız bütün uygulamaları... ...bir önceki aşamaya çok rahat bir şekilde... ...geçebiliyor olması lazım... ...bu konservasyonun kalitesini belirler. Şey, peki mesela... E, ...sitenizde görmüştüm... ...ve önceki programda da bahsettim... ...mesela yırtık bir afiş diyelim... Hı hı. O ...pırıl pırıl... ...kat yerleri gitmiş... ...işte eksikler tamamlanmış... Bunlar da geri alınabiliyor mu? Tabi tabii. Çok yani ilginç. İstediğiniz zaman... Yani ki, oturup kim, yırtmıyoruz değil <gülüyor> mi? E, işte, kim, yani, yani, eserin sahibi istediği zaman Ya yani ben bunu istemiyorum böyle. İlk halini daha çok sevdim dediği anda tabii ki memnuniyetle ilk haline getiriyoruz. Yırtmıyoruz. Ne yapıyoruz? Yırtık yaparken zaten şöyle yapıyoruz. O bir yama herhalde. E, aynen öyle. Arkadan e, görünmez bir Japon kağıdı dediğimiz kağıtla, bantla değil bu arada... Hı hı. Bu çok sık yapılan bir hatadır. Sakın ha, sakın. Özellikle buradan söyleyeyim. Sakın ha, sakın. Müze, asitsiz, arşiv, bilmem adı ne olursa olsun herhangi bir bantla, herhangi bir bantla, seloteypin herhangi bir türüyle. Eyvah. E, yapıştırılmaz. Üstünde yazar yani müzetipidir, asitsizdir evet, vesaire evet, bunlar biraz var. Biraz onlara kandık. E, bu yapımı, da onların anladım. üretim amacı şu aslında. Onlar genel olarak gazeteler, işte Orhan Pamuk'un son kitabı yırtıldıysa orası ama müzedeyse orası vesaire daha o tür eserler için şimdi Japon kağıdıyla yapılacak uygulama bir tık pahalı olduğu için ve zaman alanda bir işlem olduğu için genelde daha iş ama o tür eserleri de ne yapacağız? Yani, yani yırtıldı sonuçta bir şey yapmak lazım. Bir gazeteydi yırtıldı. Hı hı. O bantlar o yüzden üretildi. İşi pratikleştirsin, ucuzlasın. Ben e, tabii bilemedim ve kendi elimde olanları da daha fazla büyümesin ve şey olmasın. Aman aslissiz bantmış <gülüyor> deyip böyle evet. bantladıklarım var. Geri dönüş çok zor onların. Öyle mi? Yani her ne kadar geri dönüşü kolaydır test de çok zor. O. Yani mesela bizim yaptığımız bir yırtıkta ya da gittiğiniz yazma eserler şifanesine yırtık yapıyor orada da arkadaşlar. Şu yırtığı geri al dediğiniz zaman 3 saniye. Öyle Oraya mi? Oraya bir hmm. ufak bir nemlendirdikleri zaman yırtık hemen açılıyor. Yani herhangi bir şeye göre metilselloz dediğimiz e, bir yapıştırıcımız var. Onunla e, yapıştırılır genelde. Daha bağlayıcı gücü çok zayıf. Ama tutar. Ama bizim yapacağımız şeyler değil. İlla gibi bir uzmana gitmek zorundayız e, evet, sanırım. Hmm. Zaten burada da yani konservasyon ve restorasyona iht yani ayırmak gerekiyor. Yani evet. Her şeyi götürmemek lazım. Her şeyde yapılmıyor. Benim de mesela kendi fotoğraflarım, kendi malzemelerim. Birçok şeyi ben de restore etmiyorum açıkçası. Buna değmez. Bunda kim uğraşacak? Buna bu kadar vakit verilir mi? Bu kadar. kadar mesela tabii işleme göre elbette değişiyor ama. Yani şöyle söyleyeyim. E, bu Da Vinci'nin meşhur bir Yaşlılığını çizdiği yani ...öyle rivayet edilen Hı. bir oto portresi vardır. Evet. Kırmızı böyle kıp kırmızı bir e, portre. Tamam. O foxing dediğimiz korkunç bir kağıt hastalığı vardır. Yani her yerde kağıdın yapımı sırasında ve daha sonra da olabiliyor. Genelde kağıt yapımındaki e, kalitesizlikle alakalı. Ufak ufak böyle kırmızı kırmızı sarı sarı e, noktacıklar oluşur. Her yeri kaplam ve çok asidik. Hı. Bu bir eserin restorasyonu aylarca sürüyor ufacık bir kağıt parçası burada işte bu devreye giriyor yani karşımızdaki malzemenin önemi nedir ne kadarına müdahale edeceğiz ne kadar koruyacağız açıkçası samimiyette şunu hiçbir kurum hiçbir atölye yüzde yüz önem vererek bir eseri baştan sonra yapamaz yani mümkün değil Çünkü maddi olasılığı yok büyük bozulmalar için konu tabii ki de küçük bir yırtık her yerde aynıdır yani o beş <gülüyor> dakikalık bir şey ya, <gülüyor> örnek bir fotoğraf ya işte şu çünkü bunun sadece yırtığı var bir tane. hemen yaparız bunda bir problem yok. gerçekten kolay ucuz ne kadar ucuz <gülüyor> örnek de verelim. yani örnek vermek gerekirse sadece bir yırtık ne bileyim yani 20-30 liralık bir şeydir en fazla yani. çok önemli bir şey değil çünkü <gülüyor> hani su. en fazla bu arada yani hani daha dediğim gibi çok basit şeyler onlar ama çok kapsamlı bir problemle karşılaştım zaman örnek veriyorum yüzeyden iki fotoğraf yapışmış hmm. bunların bir şekilde birbirinden ayrılmasını istiyorsunuz ee, küçük bir anım var kısaca onu anlatayım bir gün bir fotoğraf bir fotoğraf yapışmış ee, ortalama işte bir, bir 600-700 liralık bir işlem diyeyim kısaca ama fotoğraf öyle bir fotoğraf değil getiren adam da bir satıcı antikacı en son ama iç, arka tarafta bazen hissi kabrel vuku diyorlar ya. <gülüyor> arka tarafta bir şey hissettim yani bir şey var bu fotoğrafta. ama ben şey ya ben bunu ücretsiz çıkartırım fakat bir şartta dedi. Ne istiyorsun? dedim. Arkadan çıkan alabilir miyim dedim. Ne çıkarsa yani bilmiyorum. O da iyi tamam dedi. Böyle anlaştık. Ondan sonra bir hafta sonra geldi. Ben fotoğrafını teslim ettim. işte diğer fotoğraf ne çıktı? Söylemem dedim. Söyle söylemez En son çıkarttı. Tabii o da pişman oldu. Ee, evet bu Harley Halle bisküvilerinin Bilinen ilk fabrikası Ciddiyim. ve inanılmaz bir fotoğraf. yani Vay. ilk fotoğraf ve sahipleri önünde arkada da fabrika duruyor. Ay, yani Feriköy'de. <gülüyor> bu böyle tesadüfen karşıma çıktı. Yani çok küçük san. bir anım bu. Hı -hı. Bazen daha da kazançlı olabiliyor işte böyle. Oo. Daha da pahalı olabiliyor işte. Hmm. <gülüyor> evet. Fiyatlar değişiyor. Şansa da bağlı biraz. Ee, peki, e, Türkiye, yani dünya ölçeğinde korumada, restorasyonda ne e, boyutlarda. Biz bu işlere yeni başladık açıkçası. Yani İstanbul Üniversitesi ilk mezunların 2000. bin... yeni bayağı. Tabii tabii iki bin de veriyor diye biliyorum hatta. Yani her şey çok yeni başladı bizde. Hı hı. Eskiden yapanlar yok muydu? Şimdi böyle geçmişi de inkar, Emin Barınlar. Yani bu işi ilk böyle atan Sadet hocalar vesaire. Hani böyle bir el yordamıyla bir yerlere gelindi. Hatta mesela Emin Barın bu tabi çok önemli bir hatlatımız, ciltçimiz muhteşem Hı -hı. bir adam, tarihte çok önemli biri. Emin Bar'ın mesela, Lisbon'daki müze su bastığı zaman Emin Bar'ın konservasyonu için çağrılıyor Türkiye'den o zamanlarda, çok. evet. Ee, bir aşamada, ya bir geçmişimiz de var aslında ama bilimsel olarak laboratuvarların kuruluşu, üniversitenin açılışı topu topu 10-15 yıllık bir malzimiz var. Yani deki 15 yıl, deki 16 çok yıl. Yeni. Çok yeni. daha kitaplarımız oluşmadı yayınlarımız oluşmadı işin aslı ilk mezunlar yeni yeni veriliyor o üniversitenin verdiği mezunlar daha yeni işte yardoç doç durumuna daha yeni geçtiler hı hı. o yüzden e, benim tahminim yani bir 10-15 sene sonra Türkiye çok çok daha iyi bir pozisyonda olacaktır Aynen. çünkü bir kere çok açık hani tabii ki de bizde de problemler var yani her sektörde her branşta her akademik camiada çeşitli dedikodular kötülükte her yerde var ama bu alan açık ya engellenemez bir alan çünkü çok önemseniyor Türkiye'de. En ufak bir restorasyon hatası bütün sosyal medyayı ayağa kaldırıyor. Evet. O açıdan bu böyle bir sigortamız da var yani. Hani. Hı hı. Bu bu açıdan ben bu işin burada ilerleyeceğini düşünüyorum. Çok gerimiz çok da değiliz. Çok, çok da değiliz yani hani bu bir Amerika değiliz elbette ama orada milyar dolarlık laboratuvarlar var yani hı hı. biz XRF dediğimiz bir alet vardır okursunuz malzemenin içeriğini söyler XRF'i göreli birkaç sene olmuş diyelim ki o da bir laboratuvarda bir tane orada her masada bir tane var hani hı. Hı. şimdi öyle şeyler var o yüzden tabii ki de bir Amerika değiliz tabii ki de bir İngiltere değiliz ama bazı branşlarda neredeyse onlar kadarız örnek veriyorum su altı arkeolojik eser konservasyonu Türkiye çok iyi bir pozisyondadır. yeni kapı batıkları. Hı -hı. Bir bütçeyle çok, çok iyi bir güzel. pozisyona geldi ee, Örnek veriyorum kağıtta çok kötü bir pozisyondayız gayet iyi bir pozisyondayız ee, Yazma eserler var biz varız yani Varız <gülüyor> çok yani hani çok Harika. da iyi ve bu, daha iyi bir yere gelmek için uğraşıyoruz Harika. Bir tavsiyem keşke daha fazla atölye açılabilse Hı -hı. O kadar iş var mı açıkçası var daha da çok iş olacaktır Ama mesela rekabetin artması ve daha fazla insanın bu işlerle ra Mesela rakip istiyoruz Öyle mi? Yani hem fikir alışverişi yapacağımız maddi manevi, yeni yeni oluşumların oluşmasına büyük ihtiyaç var. Daha fazla yani. Ve peki, enstitü, peki mezun olanlar ne yapıyor? E, mezun olanlar maalesef bir atölye açmak zor iş. Yani hmm. Ben çok uğraştım. Öyle mi? E, ciddi maliyetleri var. E, onlar devlette sıra bekliyorlar ki kadrolar açılsın gitsin diye. Ama zamanla özel sektörde de böyle bir şey oluşacaktır zaman içinde diye düşünüyorum. Harika. Aslında gene süremizin sonuna doğru yaklaştık. E, ama kısaca şöyle bir e, soru sormak istiyorum. E, benim gibi olanlara ya da evde e, ata yadigarı bir kağıdı bir fotoğrafı vesaireyi korumak isteyenlere e, böyle şey tadında e, ne derler? E, hap tadında <gülüyor> önerileriniz var mı? Ya öncelikle şunu söyleyeyim. Bir kere yani ilk, ilk bizim bizdeki kurallar onlar için de geçer. Bir kere zarar vermeyecekler. Öncelikle. Öncelikle yani hareket ettirilmeyecek ki, kağıtlara zarflara vesaire kaldırmaları gerekiyor bir kere en, en önemli şey, bunu yaptıkları zaman büyük oranda korunuyor zaten Herkes. ikincisi ufak tefek şeyler var mesela bir yeri sileceklerse arka tarafta küçük bir yazı, yumuşak bir silgi kullanmaları biz illa has, yani o da çok hassassa bir pamuk yardımıyla yani hmm. ne kadar pırıl pırıl yapmaya çalışmasınlar çok zor çünkü hmm. yani bizim hmm. için de zor. Elimizde bütün teknik ekipman var. Bizim için de zor. E, o yüzden genel olarak bir kere zarar vermesinler. Bir şey yapmaya çalışmasınlar. E, danışsınlar. Danışma ücretsiz bu arada. Bizi mesela isteyen arayabilir, mail atabilir, sorabilir. Harika. Belki çok hızlı dönemeyiz ama mutlaka döneriz. E, söyleriz e, bu ve bunlardan bir ücret talep etmiyoruz. Söyleriz yani nasıl yapılır dikkat edin vesaire deriz. Hı hı. Kısaca bunu söyleyeyim. Ama sakın sakın yani... Bir şey olmaz denilip bir şey yapılmasın. Çünkü oluyor. Hmm. Mutlaka oluyor. işinin ehline teslim etmek lazım. En azından sormak lazım diyeyim. Evet. <gülüyor> ee, sizin de yerinizi e, zikretmiştik. Serendip Restorasyon'dan arkadaşımıza ulaşabilirsiniz. Bana da ulaşabilirsiniz. Ben size tekrar bağlantıları kurarım. Değerli dinleyiciler yine sona geldik ve ne kadar hızla aktı zaman... Ee, Konuğumuza Şükrü Oral'a çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi Siz ki geldiniz. Öyle. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. E, mutlu günler diliyorum size. Hoşçakalın. Foto Müze Fotoğrafın derinlerine yolculuk Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük.